أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولى أن هدان الله وما تفقيقه واطسامه إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاونا إلا أن يشاء الله الأولى الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi auzu Yusuf suresinin 6. ayeti kerimesinde kaldık. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen olaylar, hadiseler ayrıntılı bir şekilde Rabbimiz Efendimiz Aişa Hat ve kıssa ediyor. 6. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike işte bu şekilde yeditebike Allah Celle Celaluhu seni seçecek. Rabbuke senin Rabbin seni seçecek. Yusuf aleyhisselam babasına ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ederken gördüm demesi. Yakup aleyhisselam anladı ki evladım peygamber olacak. İşte Allah Celle Celaluhu'nun da onu seçmesini bu şekilde anlamış oldu. Ayet-i kerimede Ve kezalike yeştebike rabbuk Rabbin seni seçecek Ve yuallimuke min tevilil hadis Ve rüya tabirlerinin tevilini Yani rüya tevillerini Allah sana öğretecek. Mevla Celle Celaluhu her bir peygambere Kendi dönemindeki Olaylara, durumlara göre farklı mucizeler vermiştir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. İsa Aleyhisselam döneminde mesela tıp çok ilerlemiş ve İsa Aleyhisselam gözü görmeyen ama ve deri hastalığı olanları, baras onların iyileşmesi ve ölüleri diriltmesi. Yani tıp bunları yapması mümkün değil. Ölüyü diriltmek diye bir tıpta böyle bir şey yok. İsa Aleyhisselam bunu yapınca insanlar... Bu olağanüstü bir şey. Bir insanın yapabileceği bir iş değil. Ve Yusuf Aleyhisselam döneminde Mevla Teala'da Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabirini, bilgisini, ilmini verdi. Bu, bu müstakil bir ilimdir. Ve yutim men aleyk. Allah sana nimetini tamamlasın. Ve ale ali Yakub ve Yakub ailesi ve onun çoluk çocuğu kema etemmeha tamamladığı gibi ala ebeveyk. Min kabülü İbrahim ve İshak, senin baban olan. Halbuki İbrahim aleyhisselam veya İshak aleyhisselam bunlar dedeleri oluyor. Kur'an-ı Kerim bunlara baba ismini verdi. Yani e, babanın olmadığı yerde dede babadır gibi yani annenin olmadığı yerde teyze annedir. Ala ebevey Kur'an-ı Kerim bunlara baba diyor. Ala ebeveyke min kabul İbrahim yani dede. İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, oğlu İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam. Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselam. İnne rabbeke alimun hakim. Senin Rabbin alim, her şeyi bilen, Hakim ve verdiği hükümler yerli yerinde ve Allah'ın celle celaluhu'nun verdiği günümüz ifadesiyle kararlar ve ortaya koyduğu hükümler doğrudur, yerindedir. Ve onların uygulanması durumunda insanlar hem dünyada rahat ederler hem de sonsuz ahireti kazanmış olurlar. Yedinci ayet. Leqad kanefi Yusuf ve ikbetihi ayatun lisailin. Yusuf ve kardeşleri hakkında muhakkak soranlara büyük ayetler ibretler vardır. Izkaalu le Yusuf kardeşleri Yusuf'a dediler ki. Ve ehuhu ve Yusuf'un kardeşi olan Bünyamin hakkında. Ehabbu ila ebina minna. Babamıza Yusuf ve onun, şimdi o on bir kardeş bir anneden Yusuf aleyhisselam ve Bünyamin dediğimiz işte o. Onlar öz kardeş oluyorlar yani bir anneden. Baba aynı fakat iki annenin çocukları oluyor. Yusuf ve, ve Bünyamin Aleyhisselam. Bunların ikisinin yani Yusuf Aleyhisselam peygamber zaten. O Bünyamin dediğimiz o da peygamber olmasından bahsedilir. Ee, Allahu alem tabi her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Ee, bu diğer kardeşler de başka anneden. Onun için burada lekat kane Yusuf ve ihvatihi. Eee ayatun yani Yusuf Aleyhisselam ve kardeşleri. Izgalu ile Yusuf ve uhuhu ve kardeşi olan ehabbu ila ebina yani Yusuf'un kardeşi ve Yusuf babamıza minna bizden daha sevimli yani babamız bunu daha çok seviyor ve nahnu usbe halbuki biz güçlü dirayetli bir topluluğuz inna ebana babamız lefi dalalin yani e, biz bu kadar güçlü dirayetli olmamıza rağmen onları bize tercih etmesi ve bizden onları daha çok sevmesi bu bir yanılgı oluyor. Yanlış yapıyor babamız burada ha, yanlış yapıyor diye böyle bir e, kendilerinde bir düşünce oluştu. Zaten birçok suçlar üste görüldüğü gibidir. Onun altında farklı biriken e, meseleler var. Kur'an-ı Kerim burada Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmalarının Altyapısını bize anlatıyor. Yani toplumlara bakıyorsunuz. insanlar orada bir suç işliyorlar. Fakat o suçu işlemelerinin esas altında yatan sebepler nelerdir? Burada anlatılan önce sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Yusuf Aleyhisselam'a düşmanlık nerede başlıyor? Yusuf Aleyhisselam babalarının Yusuf Aleyhisselam'ı daha çok sevmesi. Yani bir baba Çocuklarını sever ama birini daha fazla sevebilir. Bunda bir suç yok. Yani insanın elinde değil. Yani bazıları aile fertlerinin içerisinde biri çok hakikaten uyumludur. Ona karşı gönül yani sevgiyi ayarlamak mümkün değil. İşte burada eğer e, burada bir hata ve yanlış olsaydı o zaman peygamber yani Yakup Aleyhisselam hata etmiş olur ki peygamberler ismet sıfatı vardır. Peygamberler yanlış yapmazlar. Demek oluyor ki Burada e, anladığımız kardeşleri yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri yanlış yapıyorlar. Ve bu oluşan, on, e, kendilerindeki özlerindeki biriktirdikleri bu çekememezlik vesaire. Uktulu Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı öldürün. Evitrahuhu veyahut da onu Erdan bir yere atın yahlu lekum vecu ebikum yani babanızın teveccühü bütünüyle size kalsın. Babanızın yüzü size kalsın. Yani babanızın yüzü size kalsın. Kur'an-ı Kerim'de kinayeler vardır. Yani yüz sana kalmasın. Nasıl izah edeceksin? Yani babamızın teveccühü, babamızın efendim biz Yusuf olmayınca aradan çekilince bu sefer bizimle ilgilenir tekkun mimbadihi kalman Salihin Ondan sonra iyi insanlar oluruz Salih kavimler oluruz şunları ortadan kaldırırsak Efendim biz daha çok rahat ederiz işte insanoğlunun yapısında böyle bir durum var bu memuriyette oluyor iş yerinde oluyor vesaire ben bunu aradan çekersem veya kaldırırsam veya bu yerden bunu attırırsam Ondan sonra bu meydan bana kalır gibi birçok Meselede bu olay Kur'an-ı Kerim Ahsanül Kasas diyor. En güzel kıssa diyor. Yani burada ilk görüldüğü gibi değil. Olayların alt yapısındaki o incelikler. Yani aile içerisinde bakıyorsunuz. Yani o onu kötülüyor. Neden? Yani o kötü olunca bak işte yani ben buradayım. Veya işte iş yerlerinde olsun, toplumda olsun, yapılarda olsun, idarelerde olsun insanlar kendi önündekini ortadan kaldırınca ondan sonra kendisine meydan kalacağını zannediyor. Halbuki kendisinde o liyakat zaten yok. Yani onun yapabileceği o bir iş değil o. Yusuf'u öldürün veyahut da onu efendim e, atın uzaklaştırın ve babanız e, size teveccüh etsin. 10. ayet: "Kale, kâilun minhum. Onlardan biri dedi ki, Yahuda baktı ki bunlar bunu yani Yusuf'u öldürecekler. İşte tehlike. Bu sefer devreye girdi. Dedi ki biz böyle konuşmadık. Yani kardeşimizi öldürmeyecektik. Yani biz bunu yanımızdan uzaklaştıracaktık. Ondan sonra babamız sadece bizi görecekti. Kale, kâilun minhum. Onlardan la taktulu Yusuf. Yusuf'u öldürmeyin ve alquhu." Ee, onu fi gıyabetil cubbi yani kuyunun derinliklerine atın ee, yeltakithu ba'du's sayyara onu bazı yoldan geçen kervanlar bulurlar in kuntum fa'ilini yapacaksanız bunu yapın bir çolmasa bu olsun e zaten biz daha evvelden konuşmadık mı e, bu şekilde anlaştık bu öldürmeyi nereden çıkarttınız diye orada kendi aralarında tartıştılar fakat Buradaki on tanesi öldürelim diye istiyor. Yani bu işi ortadan kaldıralım. Ee, ve e, babamız sadece bizimle ilgilensin. Teveccühü bize kalsın. İşte o Yahuda dediğimiz dedi ki bu şekilde yapmayalım. Burada yapacağımız olursa hiç olmazsa kuyuya atalım. Ee, kervanlar da gelir. O zamanki şartlarda efendim, kölelik sistemi vardı İslam. Kölelik sistemi var olan o menfur o kötü yapıyı ıslah etmiş Efendimiz Aleyhisselam yediğinizden yedirin, yedirin giydiğinizden giydirin Onlar da sizin kardeşlerinizdir Ve ondan sonra azat sistemi İslam geliştirmiştir Yemin etse bile veya bir kefaretlerde köle azadı vardır Yani serbest o artık hürriyetine kavuşturma bunu İslam getirmiştir Kölelik sistemi İslam'da yoktur yani var olan o menfur bir yapı o efendim gayri insani bir baskı yapısını İslam onu dizayn etmiş, şekle getirmiş ve insanları şefkate, merhamete davet etmiş, azat olmasına ve onların hürriyetinin elde edilmesine davet etmiştir. Evet 10. ayet: "Kaile kailun minhu la Yusuf, Yusuf'u öldürmeyin." Ve fi gayabetil cub onu kuyunun derinliklerine atın da yel takitu seyyare bazı efendim yoldan geçen kervanlar bunu bulur inkontun failini yapacaksanız bunu yapınız şimdi tabi yani burada eğer kasten yapacaksanız bunu yapın demekle lakin içteme o emrin adıym yani onlar çok büyük bir yanlış üzerinde ittifak etmiş oldular. Bunlardan mesela nedir o? Er katiatur rahim. Bir, akraba alakası ya kardeşin ya. Kardeşinle alakayı kesiyorsun. Bundan büyük felaket olabilir mi? İkincisi ve hukukul valid. Yani anne baba yani baba alakayı kesiyorsunuz. Babanla alakayı kesmek. Yani bir kalbine gelen o menfur düşünceden dolayı yani her insanın yapısında bu haset dediğimiz şey, kin dediğimiz şey İnsana yapmayacağı bir kötülük yok. Adam o kininden dolayı her şeyi yapıyor. Terörist oluyor. Vatanına ihanet ediyor. Dinine ihanet ediyor. Aile bağlarını kopartıyor. Ben kinimi yerime getireceğim diye. Her türlü menfur işe kalkışabiliyor. Ayeti kelimeler, kerimeler bütün insanlık tarihindeki işlenen suçların altyapısını bize gösteriyor burada. وَقِلَّتُ الرَّأَفَ بِالسَّغِيرُ اَدَّرَعَ الَّذ۪ي لَا ذَنْبَ لَهُ Yani muhtaç zayıf bir çocuğa merhametin kalmaması halbuki bir suçu yok. Yusuf Aleyhisselam'ın suçu yok. Yusuf Aleyhisselam bilmiyor. Yani niye beni atıyorlar bilmiyor onu. Yani dünyadaki insanlara bakıyorsunuz. Ortadoğu vesaire İslam alemi, Amerika geliyor bütün küffar o alem onlara baskı yapıyor. E niye bunlara kurşun sıkıyorsun? Niye bombalar yağdırıyorsun? Halk bilmiyor. Yani niye beni öldürüyor bunlar? Niçin öldürüyor? Ha. Yani orada alt yapıda bir kıskançlık, bir çekememezlik, bir onların sahip olduğu o yeraltı yerüstü nimetleri imkanları, bunu ortadan kaldırırsak efendim işte şunlarla baş başa kalırız, bunlar bizim olur gibi kötü insanların e, ruh yapılarını Kur'an-ı Kerim bize farklı yönleriyle tanıtıyor. Vahve Erhamur Rahimin olan Allah Celle Celaluhu bunlar bunca menfur işi yapmalarına rağmen daha sonra Yusuf Aleyhisselam gelecek Mısır'a maliye nazırı olunca daha sonra Mısır'ın tamamına hakim oldu. Onlar la tesrib aleykumu liyam ben sizi kınamayacağım dedi. Yani siz yaptığınız kötü fakat ben kötü değilim. İslam alakının zirvesi göreceğiz. Şimdi bu konular bunlar devam ediyor. 11. ayet Kalu. Ya ebâne, mâleke, ey babacığım, Maleke. yani sana ne oluyor? Lâ te'menne, şimdi burada lâ na, nâ, lâ te'menuna idi. Burada bir e, kaide işlenmiştir. Lâ te'menne gibi okunması durumunda, burada sanki o ötreyi yapmak, işmam dediğimiz. Lâ te'menne, yani orada dudakları uzatıp, lâ yani orada sanki ötre varmış ki, lâ te'men. Ne Yani orada ötre varmış gibi e, mesela e, kıraat okunduğu zaman ki elhamdülillah okuduk efendim. Şimdi kıraat okunduğunda orada harfler tek tek e, o dudaklarla sübü dediğimiz zaman işte dudakların öne gitmesi vesaire. E, bu şekilde okunması durumda tabiri caizse yani kulağı duymasa bile o dudaklarda dudak okumada ne okuduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilmesi onun en net yerlerinden bir tanesi de işmam dediğimiz bu dudak hareketinin yapılması la ne yani la bu yani bize güvenmiyor musun ey babacım ala <gülüyor> yusuf yusufa ve biz iyilik yaparız yani biz burada iyilikten başka bir maksadımız yok yusuf hep içeride kaldığı zavallı çocuk burada yapayalnız Efendim biz ne güzel kırlara gidiyoruz. Efendim vadilere gidiyoruz. Ersilhum mana bizimle o 12. ayet Yusuf suresi. Ersilu mana gaden yarın bizimle beraber gönder. Yerta yesin içsin gezsin. Yani yerta kelimesi böyle gezmek, yiyip içmek ve yel'ab oynasın ve innallahu lahafizun. Muhakkak biz onu koruruz yani muhafız. Hıfs muhafız yani alayı derler ya hıfs yani biz onu koruruz biz onu muhafaza ederiz diye bu şekilde bildirdiler kale Yakup Aleyhisselam dedi ki inni la inni ve ben la beni mahsun edersiniz beni üzersiniz entezebu götürürsünüz bihi onu da ve korkarım ki en yakulehu zibu en yakulehu zibu onu bir kurt yer Burada peygamberlerin en ufak bir tevekkülsüzlüğü mesela burada e, yine Zekeriya aleyhisselam öldürmeye kalkıştıklarında Yahudiler Zekeriya aleyhisselam bir ağaca açıl dedi beni koru demeye getirdi. Ağaç açıldı girdi içine Efendi cübbesi dışarıda kalması ve Zekeriya aleyhisselamın ikiye kesilmesi meselesi. Orada yani Allah'a sığınma ağaca sığınma. Burada da Halbuki kader dairesini hiçbir şey değiştiremez. Fakat peygamberlerin bir ufak bir zellesi onlara tabirce ise biraz ağıra mal oluyor. Çünkü bu onların mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam dedi ki yapabileceğim bir şey var mı? Dedi ki sen görevlisin ben de görevliyim. Ema entela Rabbim benim halimi bilmiyor mu? Biliyor Allah her şeyi biliyor. Biliyorsa ben ondan başkasına tevekkül etmem. Kal. İbrahim aleyhisselam dedi, hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Mevla Celle Celaluhu, o bana sığındı. Mevla Teala direkt, Cebrail da demedi. Ya nar ey ateş. Mevla Teala direkt ateşe efendim. Ey ateş, kuni birden buz gibi ol ve selamen selamet gibi İbrahim aleyhisselam ateşe düşünce, ateş efendim su kaynamış oldu ve fakat o kadar soğuk ki mevlatele berd buyurdu. Buz gibi oldu. Titremeye başladı. Ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e selamet ol. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ateşe düştüğünde dünyadaki bütün yanan ateşlerin ısısı ve sıcaklığı kayboldu. Yani ateşlerin yakıcı özelliği kayboldu. Mevlata'la yanar ey ateş. Dünyadaki bütün ateşler kun berden buz gibi ol deyince dünyadaki ateşlerin hepsi Efendim Yakıcı özelliğini kaybetti Ve selamen Ala İbrahim İbrahim'e selamet ol Yani İbrahim orada özel isim zikredince bu sefer O zaman İbrahim Aleyhisselam'ı yakacak olan Ateş orası yakıcı özelliğini Kaybetti diğer ateşler Yine ateş olma özelliğini Korudu böyle incelikler bahsedilir Efendim Şimdi burada e, Yakup Aleyhisselam Kurt onu yer dedi Halbuki kader dairesinde eğer Mevla onu koruyacaksa bütün kurtlar gelse yine yiyemezler. İşte onun sonucunda da evladını efendim daha da göremediği buna benzer meseleler. Ene yekulehu zib bu kurt yer ve entum anhu gafilun siz ondan gafil olur efendim evladımı kurt yer galu <gülüyor> dediler ki lein ekelehu zib bu 14. ayet eğer onu kurt yiyecek olursa ve nahnu usbe yani biz güçlü, efendim, mahir topluluğuz. İnna izen lehasirun. O takdirde biz hüsran oluruz. Yani yazık bize ya. Biz bunu nasıl yapamayız? Yani böyle kaç tane adamız? Bu kadar acizlik olur mu? Demeye getirdiler. Yani aciz hüsran olanlardan oluruz. Yani e, vay bizim alimize. Yani bir buna mı sahip çıkamayacağız? Gibi böyle bir ifade. Biz güçlüyüz. Efendi, onu koruruz muhafaza ederiz sonuç ertesi günü efendim Yusuf aleyhisselam daha yeni yürüme yaşına gelmiş Allah'u alem 5-6 yaşlarında felemma <zehebû> bihi zehebe gitti burada B harfi geldiği için tazmin dediğimiz manayı değiştiriyor Neydi? <fey Zehebû> bihi onu götürdüler ne zamanki Yusuf aleyhisselamı kendi yanlarında güya oynamaya götürüyorlar onu kırlara götürüp ...efendim onu gezdirecekler... ...ve ecme'u... ...orada karar verdiler... Yani ...karar verdiler... ...en <gülüyor> yec'aluhu... ...onu yapacaklar... fi gayabetil cubbi... ...efendim kuyunun derinliklerine atmaya... ...ittifak ettiler... ...karar verdiler... ...dediler evet... ...bir, iki, üç, dört, beş, altı, 8 sekiz, dokuz, on, on, bir... ...tamam tamam hep beraber hep beraber... ...yapalım yapalım... ...şer örgütler... ...bütün küffarı alem toplanıyor... Hepsi İslam aleminin başına çöleklenelim, bombalar yağdıralım, zarar verelim vesaire. Hepsi bir araya geliyor, evet tamam tamam hepsi el kaldırıyor. Ya Bir tanesi demiyor ki ya bu Yusuf'un suçu ne ya? Bize ne yaptı bu yani? Ne kötülük yaptı? Biz bundan ne gördük, ne zararını gördük? Canımıza malımıza mı dokundu? Yok. E ne istiyorsun o zaman? Bu İslam aleminden ne istiyorsun? Yani bütün küffarı alem gidiyor... Öldürüyor, öldürüyor, mahvediyor falan. İşte özdeki yapı. Mevla Celle Celaluhu kötüleri bize böyle tanıtıyor. Özlerinde biriktirdikleri haksız yere oluşturdukları kin. Ve efendim haksız yere ortaya koydukları hasetleri vesaire. Şimdi net sormak lazım. Yusuf Aleyhisselam çocuk. Sevimli bir çocuk. Senin kardeşin bu. Ne istiyorsun bundan? Bakıyorsunuz aynı ülkede. Adam kendi ülkesine kurşun sıkıyor veya ihtilaller yapıyor. Ne yaptı sana? Efendimiz Vesselam Mekkelilere ne yaptı? Kimin canına malına ırzına dokundu? İslam tarihinde Müslümanlara baktığınız zaman kimin canına malına ırzına dokunmuşlar? Ne yaptı sana da bunu yapıyorsun? Suçu ne? Evet. Fezzeh bu bir götürdüler ve ejma'u toplandılar, ittifak, icma yani. Aleyh evet en yecaluhu yapmak fi gayabetil cubbu kuyunun derinliklerine ve evhaina Cebrail selam geldi İleyhi Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşerken kendisine peygamberlik verildi. Yu Musa Aleyhisselam e, Ürdün'den ayrılıyor. Yağmur yağıyor hem de böyle efendim fırtına Hanımı da hamile, yolu kaybetmiş, bir ışık veriyor. O da diyor ki oradan bir köz alırım, ısınırız, ateş yakarız diyor. O arada vahiy geliyor. Hanımı orada bekliyor, baktı ki geleceği yok. Yusuf Aley Musa Aleyhisselam günlerce kaldı ve Şuaib Aleyhisselam'ın kızı oluyor. Yus Mu Musa Aleyhisselam'ın eşi, Şuaib Aleyhisselam'ın kızı. Yani Musa Aleyhisselam, Şuaib Aleyhisselam'ın Damadı oluyor. şu Aleyhisselam koca peygamber kayınbabası oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Şimdi burada Musa Aleyhisselam orada peygamber. Musa Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşüyor. Fev hayna vahyettik ileyhi Yusuf'a letunebbi ennehum bi emrihim haza. Elbette muhakkak sen onlara bu olayı haber vereceksin. Yani kuyudan çıkıyor. Mısır'a gidiyor. Orada daha sonra bir rüya tabiri sonucunda e, çok basit görülen bir mesele. Mevla oradan ona bütün devletin kapılarını açıyor. Allah'ın sonsuz kudreti. Bir örümcek geliyor. Orada Mevla Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyor. Bir örümcek. İşte böyle Seğur, Seğur Mağarası. Oradan sonra Medine-i İslam Devleti bütün dünyaya gidiyor. Nusret mayın gemisi denize açılıyor, bir sis geliyor, basit bir sis gibi görünüyor. Tam o esnada geliyor ama. Yoksa İngiliz donanması görecek, projüktürleri yakmış, Nusret anında batırırlar ama sisten göremiyorlar tam o esnada. İlahi yardımın nereden geleceği, tam kargaşa anında. İşte Yusuf aleyhisselam kuyuya düşüyor ve ev hayne ileyhi. Le tünebbi ennehum bi emrihim ve hum la yeshurun onlar onu bilmiyorlar bilmiyorlar. Evet burada fi halil osur insan yani inzaluhu yusur fi halil güzel önemli yani burada Allah'ın lutfu rahmeti efendim e, ve lutfunun tecelli si inzaluhu eliusur fi halatil osur diyor inzaluhu yusur fi halil osur yani kolaylık kapılarının gelişi zor dönemlerde gerçekleşiyor Feynnemen muhakkak muhakkaki zorluk <gülüyor> Yusra Efendim zorluktan sonra kolaylık Efendim zorluktan sonra kolaylık yani kışın kar yağıyor tipi fırtına Eyvah diyorsun camdan dışarısı görülmüyor sonra bir rüzgar açıyor bir güneş açıyor karlar bir eriyor çiçekler açıyor bahar geliyor acayip bir şey zorluk gibi görülüyor Eyvah Kara kış fakat biraz sonra yayla oluyor, yeşillik oluyor, bir hastalık oluyor, sonra Mevla bir kapıları açılıyor. Bazen darlık oluyor, sonra Mevla kapıları açıyor. Ve ha ile Yusuf izalikel hal' azık efen tatyiban li kalbihi ve tesbita. Evet, Mevla onun kalbini o darlıklardan hoşnut etti ve kalbini sabit latahzan mimma ente fi içinde düştüğün bu halden üzülme fe inneleke min zalike ve mahreca fe el yani sana çok güzel çıkış kapıları olacak. Allah ve ensuruk Allahu aleyhim mevlâ sana yardım edecek ve yuallimuke ve yerfa derecete ki sana öğretecek rüya tabirleri derecen yükselecek. Evet bu şekilde. dünyanın kader dairesi bu şekilde çiziliyor genelde. Baktığımız zaman yani bütün büyük başarılar, büyük meşakkatler katlanmak suretiyle elde ediliyor. Efendimiz ve Vesselam Allah'ımız Habibim diyor. Babası dünyaya gelmeden vefat ediyor. Medine-i Münevvere'ye annesi, annesinin ailesi dayıları hep Medine-i Münevvere'dedir. Beş yaşlarındayken orada beş altı ay uzun zaman kalırdı. Medine'nin bazı bölgelerinde böyle büyük göletler oluşur. Biz onu hep gördük. O göletlerde Resulullahımız yüzerdi. Yüzmeyi de severdi öyle. Gelerlerdi, yüzerlerdi. Sonra geriye dönerlerken beş buçuk yaşında. Annesi orada ebva dediğimiz yerde vefat etti. Vefat edince baba yok. Anne de vefat etti. Ne kadar meşakkatli bir durum. Halbuki yolculuğu bitirselerdi de Mekke'ye varıp orada da olabilirdi. Her şeyin sahibi Allah'tır. Evet. Vecâû geldiler Ebahum babalarına işâin yebkûnû efendim ağlar vaziyette ağlamaklı bir şekilde efendim yani burada babalarının yanın yani bu şekilde e, ağlıyorlar güya yalandan ağlamak suretiyle böyle efendim 17. ayet galu dediler ya bana ya ebana ey babacım inna zehna biz gittik nestebiku kendi yani yarış yapıyorduk kendi aramızda waterakna Yusuf Yusuf'u bıraktık Eşyalarımızı bırakmıştık oraya Efendim Onun yanında Yusuf'u bıraktık Ondan sonra biz koşuyorduk Kurt geldi yedi Aynı sözü söylediler Buradan da şu anlatılır Yani Karşı taraftaki bir insanın Aklında olmayan bir şeyi de Onların akıllarına atmak Yani işte şunu yaparsan şöyle olur ha, Bak şurada olur yani vesaire diye. Yani o kötülüğü hatırlatmak da bilinçaltı olarak o da başa geliyor. Gibi tefsirlerde böyle ince manalar anlatılmış. Ve me ente bi Yani biz Yusuf'u eşyalarımızın yanına bıraktık. Kurt geldi, yedi. Ve me ente bi Sen bize inanan değil, inanacak değilsin. Ve la Yani doğru söylesek de inanmazsın burada babacığım. Ama yani doğru söylesek de inanmasın ama böyle oldu. Yani biz Yusuf'u bırakmıştık eşyaların yanına. Kurt geldi, yedi. 18. ayet ve cau getirdiler ala kamisihi ve cau efendim ala kamisihi. O gömleğin üzerinde bir demin kan kedip yalan. Orada kestiler bir tane ko koç kuzuyu kestiler. Kuzunun efendim kanlarına böyle bulandırdılar. Ondan sonra getirdiler gömleği getirdiler Yakup Aleyhisselam gömleğe baktı dedi ki bu kurt dedi, ne kadar efendim dirayetliymiş veya efendim burada maharetliymiş diyor yani e, gömleğe dokunmuyor içindekini yiyor diyor gömlekte bir parçalanma olur değil mi yani buradan da net olarak şunu anlıyoruz Kabil Kardeşi Habil'i öldürdüğünde kendisinden başka dünyada kimse yok. Zaten dünyada fazla insan yok. Ancak ormanların içerisinde o gizli kimsenin görmediği bir yerde kardeşi Habil'i öldürdüğü halde bütün dünya kıyamete kadar Kabil'in katil olduğunu bilir. Nereden biliyoruz? Kabil'i öldürdüğünde yani Kabil katil olduğunda kardeşini Habil'i efendim katlettiğinde öldürdüğünde Mevla toprağa kanı yutmayacaksın. Ve kan dışarıda kaldı. Yani ipucu kaldık. Onun için insanın kanı toprak emmez. Hatta diğer hayvanların mesela kurbanlarınızı kesin, kurbanın kanını toprak üzerine dökün, toprak onu emmez. İpucu. Dünyada ne kadar cinayet seni faili meçhul diye bir şey yok. Sonra mutlaka çıkıyor. Zamanla hepsi bunu mutlaka şunlar yapmıştır diye. Adamın biri birini öldürmüş. Aradan 20 sene geçmiş böyle kendi kendine aklına gelmiş. Bir öte biberi gidiyormuş vesaire. Tam olacak orada kolluk kuvvetleri. Yani polis efendim tam da öyle başına eğmiş öyle. Nasıl öldürdük böyle gidip kedilik. Tam onun karşısında görünce ben öldürmedim ben öldürdüm adam dedim. Ne öldürmedin ya? Ben öldürmedim falan. Ne öldürmede tutmuş onu. Bir bakmışlar 20 sene belki cin cinayet çözülmüş oldu orada. Dünyada hiçbir şey Gizli kalmıyor, kalmayacak. Burada da efendim ipucu bıraktılar. Nasıl işte gömleğin yırtılmaması ve o akıl basiretlerinin tutulması ve kıyamete yakın da rivayetlerde ayak baldırları oturduğu yer, efendim vesaire bunların tamamından bu cinayet çözülecek. Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin o ismi alması. Bir inek kestiler o kestikleri inekten bir parçayı bir veya dili değişik tefsirlerde geçer. O efendim ölen adamın üzerine koydular. Ölen adam da dedi ki efendim beni filanca öldürdü dedi. Yani burada faili meçhul bir cinayet bu şekilde çözülmüş oldu. Yani kesilen bir inekten bir e, et parçası ölen kişiye dokunduruluyor. Ölen kişi kimin e, tarafından öldürüldüğünü ortaya koyabiliyor. Bakara suresinin inceliği bu nasıl olur bu ne olabilir efendim böyle bir şey şu anda bu uygulanabilir mi ya burada bir incelik var mutlaka yani burada faili meçhul diye bir şey yok İlla bir ipucu kalıyor ipucu bırakılıyor. Mevla Teala ve tekadir sezretleri faili meçhulü dünyada yasak etmiş. Yarattığı kulunun kanını Mevla yerde bırakmıyor. Ne yaparsan yap illa çözülüyor. Ve Vecau ala kamisi gömleği getirdiler. İşte o bahsedilen gömlek Adem Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın işte dünyaya geldiğinde giydiği gömlekten ve yine hasılı Nuh Aleyhisselam'ın gemideki giydiği o gömlekten bahsediliyor. Böyle gizli, yani ince şeyler var. İnce kitaplarda Adem Aleyhisselam dünyaya gelirken işte yanına bir e, asa alması. O asa Nuh Aleyhisselam'a, Şuayb Aleyhisselam'a, oradan Musa Aleyhisselam'a geçmesi bahsediliyor. Şimdi yine bu bahsettiğimiz gömlek Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'da Nuh Aleyhisselam, sonra İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde. E zaten İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. E, Yusuf Aleyhisselam ve o şekilde bu gömlek Yusuf Aleyhisselam'da bahsedilir. Ve Cao'u kamisi bidemin kedip, "Kale bel sevvelat lekum enfuzukum." Yani süsledi. Yani bu şekilde e, enfuzi nefsiniz bu işi yapma hususunda nefsiniz bunu cazip gösterdi. Nefsiniz buna temayületti. E, Faz sabrın cemil bana da güzel sabır düşer. Yani bu gömlek içerisinde evladım olamaz. Çünkü bununla efendim Yusuf aleyhisselamın parçalanmış olması mümkün değil. Fe sabrün cemil bana güzel bir sabır düşer. Wallahu'l-müste'anu ala ma'tasifun. Wallahu Allah el-müste'an yardım istenen odur. Ala ma'tasifun vasfettiğiniz bu meselelerde. Ennehu kal bazı rivayetlerde selas diyor. Üç şey sabırdır. Üç şey sabır diyen yani. sabır da Üç şeye dikkat etmek lazım En la hadise bi vecaike Hastalandın Onu anlatmaman tabip olursa Doktorsa anlat doktor değilse Şöyle hastayım böyle bu ne yapabilirim ki Allah Celle Celaluhu Kulunu bir şeye imtihan etti Karşısındaki de çözemeyecekse Nasılsın ya şöyle hastayım böyle hastayım Perişanım ya tamam da Yani bu karşındaki bir şey yapamaz ki Allah kendisinin şikayet edilmesi Gibi kabul ediyor bunu evet Dikkat etmek lazım. Doktora durumunu arz edersin. Kendin gibi bir acize. Allah'tan gelen bir şeyi edeceksin Sabır gerektirir bunlar diyor. Vela bir musibeti ki. Başına bir musibet geldi. Karşındaki çözebilir mi? Çözemezse. Fe sabrın cemil diyeceksin. edeceksin ona. Vela tu zekki Nefsini de teskiye etmemek. Yani nefsini e, haşa kişi mesela nefsini tezkiye etmiyor. Allah'a boyun eğmiyor. Peygambere boyun eğmiyor. Dine tabi olmuyor. Yani nefsini e, kutsuyor. Halbuki sabır etmek lazım. İnsan kendi nefsini bilip Allah'a boyun eğecek, namazını kılacak, ibadet edecek vesaire. 19. ayet-i kerimeyi de arz edelim. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Kuyuya atıldıktan sonra tam atılırken efendim e, kuyunun dibinde bir kaya vardı. O kayayı Cebra Aleyhisselam çekti. Kayayı çekince kuyuda şöyle bir e, girinti oluştu. Yusuf Aleyhisselam atınca Yusuf Aleyhisselam buraya sığınmış oldu oraya girdi evet yani anlatabiliyorum herhalde yani şuradaki olan kayayı Cebrail Aleyhisselam buradan kaldırınca Yusuf Aleyhisselam da içeri girdi peki bunun hikmeti ne oldu e şimdi bazıları kuyuya atalım dediler ama yine orada e, çıkabilir diye üstten taşlar attılar. Yani kafasına görüldüğünde vurulsun da böyle yaralansın çıkamasın yani orada. Gerekirse de günlerce bekledikten sonra biz öldürmedik. İşte o şekilde öldü diye. Üstten taşlar attılar böyle. Tabi bir taşlar atınca Yusuf Aleyhisselam da orada korunmuş oldu. Ve orada bir gün iki gün allah Alem kaldılar. Ee, Cebrail Aleyhisselam ona orada arkadaşlık yaptı. Vacaet geldi seyyara. İşte kervan yol güzergahı üzerindeydi. Bir kervan geldi. فَاَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَاَذْلَا delva Ve o kendi e, adamlarından birini gönderdiler. Su getir bize diye. فَاَذْلَا delva Delve kuyu. Şey e, kova. Yani kovayı sarkıttı. Sarkıtınca Yusuf Aleyhisselam kovaya yapıştı. Kale dedi ki ya bu şura. Müjde müjde dedi ya. Haza gulam dedi. Burada bir çocuk var dedi. Burada bir çocuk var. ve ruhu بِضَاعَ Ve... Yusuf aleyhisselam'a az bir para karşılığında onu sattılar. Onu sattılar. Allah'u alim bimâ yâmelûn. Allah onun, e, onların ve, ve e, onu satmaya kalkıştılar. Az bir sermaye karşılığında. Ve şerehu bithemenin bâhsin diyecek ayet-i kerime. E, ve bu şekilde burada anlatılan husus. ve eser ruhu bidâa yani ya buşra şimdi o gelen kervanın işlerini gören kişi diyelim o hizmeti gören kuyudan suyu çekmeye başlayınca Yusuf aleyhisselam o kovaya yapıştı ve Yusuf aleyhisselam kuyudan çıkınca Hazar bir burada bir çocuk var dedi ve eser ruhu bidâa o esnada zaten takip ediyorlardı kardeşleri ve bunu görünce Hemen yanına geldiler. Yusuf aleyhisselam dışarı çıkmış. Yusuf aleyhisselam için dediler ki bu bizim kölemiz. Hatta bazıları işaret etti. Şimdi kafanı kırarız. Sakın sesini çıkartma. Kardeşimiz falan deme. Öyle uzaktan da işaret ediyorlar. Ve serruhu onun özelliklerini gizlediler. Ve Allahu aleyhmu bimmaya amelun. Allah onların yaptıklarını bilir. Ve şerahu onu sattılar. Bithemenin bir para baksin. Yani ee, değersiz basit bir para Tabi bahs kelimesinde haram bir para Manası da var Neden çünkü Yani hür bir insanın satılması Yani bir insandan para kazanılması Direkt haramdır Derahime maadude sayılı azıcık Yani birkaç kuruş Türkçede kullanılan Birkaç kuruşa Değersiz efendim Haram bir bedel karşılığında Kardeşlerini sattılar ve kânu oldular zahidin. Yani ondan uzaklaştılar. Yani çıksın elimizden gitsin. Efendim hani değer vermezler ya. Yani al işte ya kaça alırsan al. Yani değer vermediler. Yani önemyet vermediler. Onu efendim onun kadrini kıymetini e, bilemediler. Onun Allah katındaki derecesini bilemediler. Ve onu bu şekilde önemyet vermediler. Ve onu basit bir e, bedelle. Sattılar. Şimdi burada böyle güzel bir kıssa anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken e, orada çocuklar oynuyorlardı. Çocuklar dediler ki ey Allah'ın Resulü Hazreti Hasan'a Hazreti Hüseyin'e hediye veriyorsun. Yani onlara ikramda bulunuyorsun. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'e verdiğin gibi bize de bir şeyler ver. Verdik. Çevirdiler etrafını. Bakın koca Peygamber Savaş Selleme ne kadar nazları geçiyor. E bakın cübbesine cübbesini yapışırlarmış. O da mübarek cebinde böyle şeker taşırmış. Onlara şeker verilmiş. Otururmuş onlara selam verilmiş ve sorularına tek tek büyük insana cevap veril gibi cevap verilmiş. Hakikaten küçük insanla çocukların dinlemesi büyük insanlardan daha iyi oluyor. Onlara net cevap vermek insan çocuklukta öğrendiğin daha iyi. İşte bakın sıddık bunu ortaya koyuyor. Ali Said ve Selam Efendimizin de çocuk tutuyorlar. Ya Resulallah işte Hazreti Hasan Hüseyin'e de veriyor, bize de versene gibi. Orada bilal ya Abeşiye dedi ki ya Bilal e, bunlar beni burada esir aldılar. E, eve git bir şeyler getir dedi. Yani beni bu hürriyetime kavuştur. Böyle bir nükte yaptı. Sonra e, Hazreti Bilal de gitti. Altı e, tane kadar, beş altı tane ceviz getirdi. Çocuklara verdi o cevizleri. E, çocuklar da cevizleri alınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ya Bilal dedi bizi işte beş altı cevize sattın dedi biz daha ucuza gittik dedi yani Nühte, acayip bir şey acayip bir şey ve kânufi himine zahidin Allah Allah yani onun kıymetini Peygamberliğinin nübüvvetini Efendim bilemediler onun yüceliğinin farkına varamadılar ve onu azıcık bir değer karşılığında Efendim lâm yâ lâmû diyor ve minziltehu yani minez zahidine, onun peygamberliğini, onun menzilesini, Allah katında yüceliğini bilemediler. Ona gereken tazim ve hürmeti gösteremediler. Evet, şu ayeti de arz edelim. Ve kâlellezî işterâhu min Misra Ve onu aldılar, getirdiler. İşte Mısır'da köle pazarına tabii onu satıyorlar, satacaklar. Fakat Yusuf Aleyhisselam'da bir güzellik var. Yani ona bakan aya baksa ay, ayı göremiyor. O kadar güzel, o kadar parlak. Yani mübarek Rabbimiz ona öyle bir işte güzelliğin tamamı Yusuf Aleyhisselamdan e, sonra diğer yarısı ümmete. Bir rivayette Buhari'de de rivayet edilir. E, güzelliğin tamamı Adem Aleyhisselam'dadır. Çünkü cennette yaratılmış, dünyada yaratıldı, cennete konuldu. Ondan sonra hanım olarak da en güzel mesela Havva annemizdir. Çünkü Havva annemiz bizzat cennette yaratıldı. E de ben Havva annemizden bahsedilmesi yani konuşmaya hacet yoktur. Ancak mevla Teala hilkat olarak Adem aleyhisselam ve Havva annemiz dünyanın en güzel insanları olmaktadır. Ee, yarısı Yusuf aleyhisselam da yarısı diğer insanlarda. Şöyle bir rivayet var. Yani güzelliğin e, tamamı Efendimiz aleyhisselatü ve selamda gerçek güzelliğini e, ortaya yansıtamamış. E, ve diğer e, yarısı Yusuf aleyhisselam da yarısı diğer insanlarda. Böyle rivayetler bulunmaktadır beş bu ayetle bitiriyorum 21. ayet ve kalelledi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam baktılar ki o herkes talip olunca değeri yükselmeye başladı. Elledi işterah onu satın aldı Mısır. Mısır'da e, onun e, Mısır'ın azizi yani devlet başkanının yardımcısı efendim. O devlet başkanı da kraldı yani oranın kralıdaki o firavun o zamanki firavunlar. Firavun'da yaşlanmıştı. Bütün devleti de bu idare ediyor aziz. Yani oranın efem idarecisi limraatihi ee, bu eşi e, yuva kurmuşlar. İşte meşhur e, hanımı da Züleyha. E, çocukları da yok. Ekrimi bunun kalacağı yer yani ikram et bu çocuğa kalacağı yeri güzel orayı ayarla. Asa en bize fayda verir. Enne tekhize min onu bir evlat ediniriz. Yani bunu bir çocuk edindiniz baştan söylüyor. Yani ki evladımız olur ya bu ne kadar güzel bir çocuk. Nereden geldi buraya falan. Yani bu sefer kendiliğinden Mevla bir kapılar açılıyor. Şer gibi görünüyor kuyu. Kuyudan saray. Saraydan efendim bütün dünyaya adaleti tesis edecek. Ve kıtlıklar olduğu dönemde. Açları, fakirleri, muhtaçları doyuracak. Hatta babası da kıtlık içerisinde kaldığı o dönemde değerli babasına hayırlı bir evlat olacak. Onun için Mevla Celle Celaluhu, neyi mukadder kıldıysa kadere rızalık kadar büyük bir iş yoktur. Ve kezalike mekkenna Kur'an söylüyor. İşte biz onu konaklandırdık. Liyusül Hüsufü fil ard yeryüzünde. Ve linuallimehu öğretelim min tevil hadis, rüya tabirleri ve olayların tevilini. Vallahu Allah galibun al-emri. Allah emrinde galiptir. Her şeye kadirdir. Velakin ekseren naz insanların çoğul la bilmezler. Rabbim rızasına aile eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Kin, haset, hıq dediğimiz kötü özellikler vesaire Rabbim celle celaluhu muhafaza eylesin ve 22. ayetinde tefsirini yapıp yani kısaca bitiriyorum. Ve lemme belaga ne zaman ki o rüş çağına geldi ataynahu hukmen ve ilma. Biz ona hüküm ve ilim verdik. Ve kedalike netzil muhsinin muhsin olan kullarımızı böyle mükafatlandırırız ve ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen haller işte sarayda Züleyha sonra tabi annemiz oldu. Onunla başına gelecek 23. ayet-i devam edeceğiz. Rabbim helaliyle merzuk eylesin. Haramlardan muhafaza eylesin. Amin. Subhan Rabbi el-Aliyle alel-Vehab ve elhamdülillahiyle ziyadana lihaza ve ma kunna linetedeyel evlan hadanallah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi rızana nail eyleh. Helaliyle merzukeyle, haramlardan muhafaza eyle. İçimizdeki şeytana yedi tane taş atılıyor. Cehennemin yedi kapısı var. Kötü tane, kötü özellikler, güzel özellikleri elde etmek için. En başta kibirdir, hasettir, kindir, hubbu cah, hubbu mal, riyaset. Bütün kötü özelliklerden bizleri kurtar Ya Rab. hamide, güzel özellikleri nasibeyle, rızana aileyle. naile Ömür sermayemizi rızana uygun kullanıp son nefeste eşhedü en la ilahe illallah. Ve şehdu anne Muhammeden, abduhu ve rasulu diyerek huzuruna varan kullarına dahil eyle. El-Fatiha. mazlum. Ağzı bin rahim